Kahramanmaraş'tan Emine Hanım, Hattımızdalar. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun. Sorunuz var evet, mı? Sorun olacak mı da? Buyurun. Şey, bizim evimizin önünde çok yakın bir mesafede bir şey bir türbe var. Aramızda hatta bir yol geçiyor. Biz devamlı geçiyoruz ve abdestli olup olmamak. Her zaman olup olmuyoruz. Hmm. Bir düzgün var mı? Eminarım Hanım, özür diliyoruz. Evet. Anlayamadık. Tekrarlayabilir miyiz soruyu? Televizyonu açık sana kapatalım. Şey, evimizin evinde bir türme var. Yaklaşık 5-10 metre mesafede. Yani, orada geri geçtiğimiz için her zaman da peşte olamıyoruz. Yani bir günahı girebiliriz. Bilir miyiz? Yani. Aa, evet. Biz Yine anlayamadık. Çok özür dileriz. Açık mı acaba? Ee, ekibimiz anlayabilirlerse inşallah bize e, ulaştırırlarsa inşallah evet. sorunun cevabını verebiliriz. Hı hı. Evet. SMS'lerimizle devam edelim. Ee, bir bayan ve erkek asansörde beraber e, çıkmış olsalar evet. bu hocam bir halvet midir? Yani bu sorunun e, sorulmasının altındaki sebep İslam'da e, halvet yasağıdır. Yani bir Müslüman, erkek, bir Müslüman hanımla, öyle Müslüman hanım ki, Hini hacette onunla evlenmesi dinen caiz. Hı hı. Böyle bir hanımla bir Müslüman kimsenin giremeyeceği bir yerde tek başına kalması caiz değildir. Bu duruma halvet, yani başka insanlardan uzak bir yerde baş başa kalmak anlamına gelir bu. Niçin? Çünkü İslami ilkelere göre İki kişi ayrı cinsden iki kişi bu bu durumda bir araya geldi mi üçüncüleri şeytandır. Yani cinsel duygular cinsel duyguları şeytan tahrik ederek yanlış işlere sürükleyebilir. Efendim biz yani ne kadar kötü niyetlisiniz biz bu insanla kardeşiz kardeşiniz kardeşiniz de Allah öyle söylüyor. Yani siz kendinizde istisnai olarak çok güvenebilirsiniz böyle bir şey yapmayacağız ama. Temel ilke insanların bu noktada zaaf içinde oluşudur. İnsanın temel yapısını, psikolojik yapısını, ruhi yapısını da dikkate alan Kur'an ve Allah Celle Celaluhu bu hükmü koymuş. Dolayısıyla bazı istisnalar olacak diye bu kuraldan biz da bulunamayız, fedakarlıkta bulunamaz. Bu prensip böyle. Şimdi asansöre bindiğimiz zaman e, bu hallet olur mu? Bunun değerlendirmesini biz yapalım. Asansöre mümkün mertebe mümkünse keşke binmemek lazım. Yani binmemeye çalışmak lazım. Hmm. Ama öyle durumlar olur ki gerçekten çok acil işiniz vardır. Tam kapıyı kapatacaksanız bir bayan girer. Girme diyemezsiniz. Siz çıkamazsınız. O girmiş sizin acele işiniz vardır. Siz gireceksiniz. Bu durumlar çok kısa mesafeli olduğu için yani insanlar da artık böyle ne diyelim yani birbirine ee, yanlış bakmaya hazır halde olacaklarını beklemediğimizden dolayı hı hı. zaruretten ve günümüzün şartlarının getirdiği bu durumlardan dolayı böyle hani binmesin asan sonra aynı anda diye kestire batmak da çok doğru değil ama şunu söyleyelim ki insan bu kadarcık şeyde mesafede de yanlışlar yapılabilir. Madem ki yapılabilir tedbir olmak bu işin hiçbir sakıncası olduğunu söylemek, olmadığını söylemekte şey değildir. Çok, Çok doğru değildir. Değil. Doğru. Şimdi birisi benim bu söylediklerimi duyan birisi hoca hangi çağda yaşıyoruz sorusunu sorar. Ben İllaki de derim 21. Olacakmış. yüzyılda yaşıyoruz ama insan 1. yüzyılda neyse 21. yüzyılda da odur. Allah'ın koyduğu kurallar ilk vahi inmeye başladığı Gün, gün neyse bugün de, bugün de odur ve kıyamete kadar şartlar aynı olacaktır ve kıyamete kadar başka bir Kur'an ve başka bir peygamber gelmeyecektir. Elimizdeki ilkeler nelerse onları dini hayatımızı Allah'a iyi bir kul olarak devam ettirebilmek için elimizdeki malzeme bunlar. Bunları kullanacağız. tabii ki ortaya yeni çıkan şartların değerlendirmesinde böyle bir at gözlüğüne sahip olmayacağız ama Kur'an karşısında sorumlu olduğumuzu, Allah'ın hakamı karşısında sorumlu olduğumuzu çok rahatçı, bana neci, bir şey olmazcı bir tavırda sergileme etkisinde olmadığımızı unutmamamız gerekiyor. Evet, ekibimizde teşekkür ediyoruz. Onlar biraz önce Emine Hanım'ın sorusunu, biz anlayamamıştık kendilerinden özür dileriz ekibimiz yardımcı oldular ses bize tam gelmediğinden evet, dolayı sesi algılayamadık evet. evimizin önünde bir türbe var buradan abdestsiz geçmemiz uygun olur mu? demişler bu, bu, bu yanlış bu düşünce her şeyle yanlış evimizin önünde türbe var o türbeye özel bir ee, değer atfediyoruz onun çevresini kutsal düşünüyoruz o çevresinden geçerken abdesti olmak gerektiği şeklinde bir şüphemiz var Bunların üçü de yanlış. Hmm. Şöyle doğru şu Müslüman abdeste durmaya çalışmalıdır. Bu tamam. Evet. Abdesti ne kadar durursan o kadar sevabın olur. Hele abdestiken bir abdest daha alırsan, nur üzerine nur almış olursun. Bu tamam. Peygamberimizin ifadesiyle, sallallahu aleyhi ve sellem. Ama mezarlarda kimler yatar? Peygamberler dahil, ölü insanlar yatar. Peygamberlerin özel durumları olduğu için onlar Allah'ın sevgili kulları, seçkin insanlardır. Tamam onları hepsine saygı duyarız. Genel manasıyla bütün ölülere de hürmet ederiz. Öldükten sonra onların affa uğramaları için dua ederiz. Sonra onların mükerrem yani insan oluşları hasebiyle değerli varlıklar olduğunu kabul eder, biliriz. Ve mezarların üzerine oturmanın, mezarlarına bile saygısızlık etmenin, İslam ahlakına uymadığını biliriz. Ve bildiririz. Bu ayrı bir şey. Ama bunun ötesinde ölüp gitmiş toprakta sadece ve sadece bizim gibi aciz bir insan olan günahlarıyla gitmiş, sevaplarıyla gitmiş. Bütün işleri kesilmiş. Bizim duamıza muhtaç. Ki duanın da fayda etmeyeceğini söyleyenler zaman zaman çıkar. Bunlar tarih boyunca hep olmuştur. Ama biz inanırız ki inşallah dualar onları fayda eder. Peygamberimizin şey, ölülerin, ölmüşlerimizin dualarımızdan fayda göreceğini söyleyelim. Ama böyle doğrudan mezara ve mezarın içindekine artı bir değer atfederek, bir ruhanilik atfederek, kendisinden bir şey beklenecek, bir şey umulacak bir merci olarak görme noktasına gelirse Müslüman tehlikeli yoldadır. Türbecilik. Efendim ada kadanan yerler geçerken kutsal bir bölgeden geçiyorum aman çarpılırım veya işte büyük bu tür anlayışlar İslam'ın ruhunda, İslam'ın ölüye, ölülere, mezara, mezarlığa yaklaşım tarzına aykırı şeylerdir. Orada bir türbe vardır, mezar vardır. Türbe nedir? Mezarın mezar. üzerine yapılmış binadır. Onu da bir insan yapmıştır. O bina onun üzerine yapılmasaydı o mezar belki de yok olup gidecekti. Türbe dediğimiz şey Haddi zatında, onun altında yatan insanın gerek insanlar katında, gerek Allah katında Efendim bir yeri olduğu düşünülen amellerinden, gündelik hayatından çıkardığımız sonuç itibariyle düşünülen insanlardır. O halde insanlar bunlara geçmiş hayatları hatıralarına, yaşadıkları etkili hayatın hatırasına saygı duyarlar. Kendisinin öldükten sonra kendisine bir şey bekleyerek değil. Biz Yavuz Sultan Selim'i niye neyini sayar severiz? Bize bıraktığı tarihe, bize bıraktığı örnekliğe, bize bıraktığı devlete, bize bıraktığı hizmetlere saygı duyar, severiz, hatırasına hürmet ederiz. Tamam. Ama onun mezarına değil. Evet. Onun mezarından bir şey bekleyerek değil. Dolayısıyla Müslüman kardeşimiz abdesti olacak. Ama hini hacet öyle bir durum oldu ki bakkala acele gitmeye çalıştı. Abdest alma fırsatı olmadı. Mezarın yanından geçiyorum diye günaha girdim diye bir şey yok. Evet, evet böyle bir şey.